Allah onlardan razı olsun Ashab-ı kiram tam bir bataklık içinde Allah'tan meleklerden insanlıktan uzak bir hayat yaşıyorlardı Kur'an geldi, onları aldı, değiştirdi sanki simsiyah bir ziftten bembeyaz bir süt yaptı Demek ki Kur'an en kötüyü bile en iyi şekle gelecek değişikliği yapabilen bir kitaptır. Kıyamete kadar hiç kimse Kur'an beni değiştiremez, zannetmez. Neden? Çünkü örnek var. 5 kişi değil, 10 kişi değil, 1000 kişi değil, 10.000 kişi değil en az 120.000 kişiyi Kur'an o bataklıktan aldı cennet nuruna taşıdı kıyamete kadar da bütün Müslümanlar bu emelle Kur'an beni değiştirir diye Kur'an'a sarılacaklar Peki Kur'an'ın bu değişim projesinin adı nedir? Ne kastediyoruz Kur'an değiştirsin derken Allah'a tam ve problemsiz bir kulluk noktasıdır Şeytana kulluktan Allah'a kulluğa O kullukta da ihlaslı bir yapıya Problemsiz bir yapıya Dönüşmeye Biz Kur'an dönüşmesi Dönüştürmesi Diyoruz Bu konuda Allah'a umudumuz Bağımız Sonsuzdur Ebu Cehil'in Oğlu bile bu dönüşümü görmüştür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için kılıcını kınından çıkaranlar o kılıcı peygamberin savunması için bir ömür boyu kullanmışlardır Demek ki Kur'an'ın bu konudaki dönüştürme gücü tartışılmaz bir güçtür Bizim için de geçerlidir İster cahiliye toplumunda yaşayalım 1400 sene öncesinin ister de bu asırda onun değişik bir adı olan demokratik, faşist, laik vs. bir toplumda yaşayalım. Nerede olursak olalım dağda veya şehirde, denizde veya karada Kur'an herkesi Allah'a dönüştürmeye muktedir bir kitaptır. Kul yeter ki bu dönüşüm sürecinde yalpalama yapmasın. Bir gidip bir gelirsen hız kesersin. Çünkü her başladığında yeniden başlayacaksın. Bir gidip bir gelerek değil, yavaş yavaş, nefes nefeste olsa yürüye yürüye Allah'ın izni ile Ashab-ı kiramın gördüğü dönüşümü görmek mümkündür. Bu şüphesiz önce akıllarımızda oluşacak. Yani aklımız buna inanacak. Bu dönüşüm gerçektir İşte Ebu Cehil'in oğlu dönüştü peygamber düşmanlığından peygamberin bir numaralı müdafi durumuna geldi olur bu iş buna inanmadıkça zaten bir anlamı yok buna inanınca biz kalbimizi de bu inanca teslim edeceğiz yani ne demek duygusallığımızı da aklımıza bağlayacağız aklımız başlattı duygularımız buna teslim oldu organlarımıza talimat verecek alkolü mesela bırakarken de oluşan budur Kur'an alkolü bırak diyor bunun zararlarına, kötülüklerine, cehennemdeki azap sebebi olmasına aklımızı ikna ediyor o içi bizdeki alkol sempatisi kalbimizde var kalp bunu atıyor aklım doğru söylüyor diyor ondan sonra da kadeh tutacak, şişe tutacak, ele tutmayacaksın ona diyor. Bu örneği Allah'a yürürken Kur'an'la dönüşüm yaparken hayatın her alanında uygulanırız. Namaz kılmak da böyle bir şeydir. Cihad etmek de böyle bir şeydir. Evet namaz kılmadıkça niye Müslüman oldum ki diye düşünürsen bu sefer namaz esnasında eğlence yapmak için duygusal duyguların biriktiği kalbin onları atar. O onları atınca ayakların lavaboya doğru abdest almak için gider. Hayatta Kur'an'a dönüşüm böyle sağlanır. Bunu nerelerde yapacağız? Düşünce tarzımızda, savurlarımızda yapacağız. Hayat düşüncemiz, tasavvurumuz Kur'an üzerinden olacak zevklerimizi bir kenara bırakmayı becerebileceğiz nefsimizle bu uğurda cihad edeceğiz nefsimiz birden teslim olmayacaktır Ashab-ı kiram da birden bu dönüşümü bitiremediler 23 yıl sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uğraştı Peki bu cihadı yani nefsimizi Kur'an'a teslim etme başka alternatifin yok mecbursun, Kur'an'la yaşayacaksın, dönüşeceksin diye teslim etmek için nelere dikkat edeceğiz? Bir defa Kur'an'la meşguliyetimiz artacak. Okuyarak, dinleyerek, emrettiklerini yaparak, tefsirini öğrenerek, ona ehil olanlarla beraberlik oluşturarak yani fiziki bağlantılarımız olacak Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'e açılmış zihinler idraklerin sahibi olacağız Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamın getirdiği kalitede okumaya çalışacağız kendi alfabemize göre değil ve Kur'an-ı Kerim'in bize gönderdiği sinyallere karşı sinyaller göndereceğiz ölü bir tablo gibi durmayacağız Kur'an'ın karşısında bu ne demek bu şu demek Ey insanlar! Allah'ınızdan korkun, Rabbinizden korkun diyen ayeti duyuyoruz Arapça bilmesek de anlıyoruz Ey insanlar! inne zelzeletes saati şey'un azim kıyamet korkunç bir şeydir ha diyen ayeti biz bir sinyal olarak algılayıp bu dünyaya tapınmayan ahiret mantıklı bir insan olmaya çalışan zihin yapısını oluşturacağız bu sefer. Bu bizim Kur'an'ın gönderdiği sinyale cevap vermemiz olur. Tıpkı ne gibi bir telefona milyarlarca sinyal gelebilir ama telefonun elektrik bağlantısı ve hattı açık değilse o sinyaller hiçbir işe yaramaz. Ne zaman telefonun enerji düğmesi açılır ve içine telefon kartı da takılırsa ona gelen en küçük sinyalde tıt diye ses yapmaya başlar. Kur'an bize milyarlarca, trilyonlarca kere sinyal gönderecek. Ama bizim kalbimiz, bizim duygularımız, bizim arkadaş çevremiz bize bunu engelliyor. Dolayısıyla biz o sinyalleri alacak gerekli tedbirleri, hazırlığı da yapmamız lazım ki Kur'an'ın verdiği bir mesaj, bize intikal etsin, hastalığımıza şifa olsun, derdimize çare olsun ve Kur'an-ı Kerim'in bu mantığını bize aşılayan mesela ayetel kürsü ise onu okumak bize lezzet verecek, onu çok okuyacağız, 10 kere okuyacağız, 30 kere okuyacağız namazlardan sonra bir kere okuyup tesbih çekiyordum bugün tatil 4 kere okuyacağım bunu diyeceğiz nefsimizi karda yürümeye, kaymadan yürümeye alıştırma eğitimi bir tür cihat olacak bu Allah'ın izniyle ve son bir nokta olarak da hiçbir şekilde insan doğduğunda 15 yaşındaki, 30 yaşındaki, 50 yaşındaki kilosu ve tipiyle değildir. Nefes nefes büyümüştür. Bir bebeğin 15 yaşına ki dönüşümünde tam 15 yıl var. Kur'an-ı Kerim'in bizi dönüştürmesi 10 dakikada olmaz. Bu süreklilik ister. Ömür boyu çalışmak ister. Bir ömrü kuşatan projelerle olur bu. Çabuk yılan, çabuk dökülen, çabuk yıkılan insanlar mağlup olurlar bu işte. Şeytan onları daha kolay sömürebilir. Bunun için uzun nefesli bir proje olarak bunu görüp sürdürmemiz gerekir. وَسَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَجْمَعِينُ وَالْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلَيْمِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ